Hazırlayıp sunanlar Pelin Cengiz, Barış Gençer Baykan, Mahir Ilgaz ve Serkan Ocak. 94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese merhaba. Ee, bu hafta artık e, uzun zamandır beklediğimiz aşağı yukarı bir yıldır e, programlarımızda da sık sık e, dile getirdiğimiz COP21 e, İklim Zirvesi e, 30 Kasım tarihi itibariyle Başlıyor. Nedir buradan beklentimiz? İklim değişikliği ile mücadelede etkin adımlar atılması, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması için yeni bir yol haritasının hazırlanması. Genel beklentiler bu yönde gelişti. 196 devlet dünyanın kaderini belirleyecek. Yeni bir iklim anlaşmasına imza atacak mı, atamayacak mı? Bunları... Birazdan bir konuğum olacak. Onunla birlikte değerlendireceğiz. Genel itibariyle bu zirvenin gündeminde ne var diye baktığımızda elbette yeni bir iklim anlaşmasına imza atılmasını bekliyoruz ama... ...burada esas bu, bu seferki COP21 zirvesinin diğerlerinden belki biraz daha farklı olmasının... Beklentinin daha doğrusu yüksek olmasının e, sebebi artık e, iklim değişikliğiyle mücadele için adaptasyon ve azaltım politikaları net olarak e, belirlenmiş. E, herkes için iklim adaleti e, sağlayacak e, yeni e, belirlenmiş uygulanabilir takvimlendirilmiş hedeflere e, ihtiyaç var. Ve işte bu uzun zamandan beri konuştuğumuz 20. yüzyılın başından bu yana Dünyayı bir derece civarında ısıttık Tamamen insan kaynaklı faaliyetler sonucu Ve bu artışın artık iki derecenin kesinlikle altında tutunması gerektiği üzerine Genel bir artık kabul var Bu, kabul, bu genel kabulle ilgili de devletlerin hükümetlerinin atması gereken çok önemli adımlar var artık bu üretim modelleriyle bu ekonomik sistemle bu iki derece hedefinin tutturulması mümkün değil Hatta katlanarak gitmesi söz konusu yani bu şekilde bir üretim modelini devam ettirip sera gazlarını atmosfere salmaya devam ettiğimiz müddetçe şimdi konum bu WWF Türkiye Doğal Hayat Koruma Vakfı Doğa Koruma Yönetmeni Mustafa Özgür Berke. Kendisiyle biraz aslında şimdi ben girişte bahsettim ama esas itibariyle kendisinden dinleyeceğiz. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Evet. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Şimdi ben girişte tabii çok ana hatlarıyla söyledim. Programlarımızda da sık sık dile getiriyoruz ama sizden bir önce dinleyelim. Yani sivil toplum kuruluşları iklim değişikliğiyle mücadele konusunda, doğa koruma konusunda çalışan kuruluşlar COP21 iklim zirvesine nasıl hazırlandılar? Tabii elbette oradaki beklentileri de soracağım ama isterseniz önce biraz hazırlık süreciniz nasıl gelişti bu tarihe kadar. Biraz ondan bahsederek başlayalım. Çok teşekkürler. Öncelikle siz bu seneki taraftar konferansının neden önemli olduğundan bahsettiniz. Hı hı. Onu tekrarlamama gerek yok. Bu önem nedeniyle işte diğer konferanslardan farklı olarak 2015'in başından beri tüm gruplar hem beraber, ortaklaşa hem de kendi işlerinde çalışmaya başladılar Paris'teki ıı, Taraflar Konferansı için. Hı hı. Aa, tabii, ıı, bu da tabii Kopenhag'daki hayal kırıklığından, 2009 yılından, yılındaki hayal kırıklığı nedeniyle ıı, bütün umudu bu uluslararası müzakerelere bağlamama gibi bir anlayış var. Bu anlayış da yukarı, ulusal ve uluslararası bütün ilim, ilişkiliği konusunda çalışan gruplar arasında paylaşılıyor benim gördüğüm kadarıyla o yüzden bütün çalışmalarda bu çerçevede iki ayaklı gitti yani bir bu müzakelerden olan beklentiler ortaya kondu bunun üzerine çalışmalar yapıldı ama aynı zamanda ay, ulusal ölçekte de önemli çalışmalar devam etti çünkü işte dünya liderlerinden diyelim işte, Paris'te katılacak bütün bu taraflardan yine beklenen iddia da bir anlaşma çıkmazsa ulusal ölçekte, yerel ölçekte çalışmalar devam edecek. Hı hı. Çünkü başka şansımız yok. İşte bir iki derecenin hatta bir buçuk derecenin altında tutma küresel sıcaklardaki artışı gerçeği evet. var. Bilim adamlarının, bilim insanlarının ortaya koyduğu böyle bir gereklilik var. Bunu da mümkün kılmak için hem uluslararası hem ulusal düzeyde çalışmalar devam edecek. Bunu neden söyledim? Hı hı. Bu biraz da aslında beklentilere giriyor. Yani dediğim gibi Kopenhag'daki gibi yüksek beklentiler yok. Dört başı hı hı. mağmur bir anlaşmanın çıkacağı üzerinde bir beklenti yok. Hı hı. Ancak uh, anı beklenti uh, Paris'ten işte önümüzdeki dönemde iklim biliminin altını çizdiği gerçeklerle uygun bir kulvara uh, bizi sokması. Ülkeleri sokması ve uluslararası süreci sokması. Hı hı. Evet, yani bunun için tabii aslında belirlenmiş... Temel hedefler e, belirlenmiş vaziyette yani neler yapılması gerektiğini biz biliyoruz. Hükümetler, liderler de biliyor. E, nedir? Düşük karbon yoğunluklu bir ekonomiye geçiş. E, kömür başta olmak üzere fosil yakıtların kullanımından e, vazgeçilmesi. Onların yerine yenilenebilir enerjilere geçilmesi ve enerji verimliliğinin sağlanması. Temel hedefler aslında yapılması gerekenler bu 3-4 madde etrafında e, izah edilebilir durumda. Nedir peki bunu yapmaktan alıkoyan? E, gerek Şimdi mesela bu tam e, COP21 öncesi 78 tane e, uluslararası çok uluslu e, şirketin, e, uluslararası kuruluşun e, CEO'ları bir ortak metne imza attılar. Yani hükümetler bu kararlılığı göstersin biz hükümetleri destekleme konusunda hazırız diye. Ve e, çok ciddi bir e, ekonomik e, büyüklüğe sahip e, şirketler bunlar. Hatta Hindistan'ın gayri safi yurt içi ne kadar ulaşmışlar. E, ulaşan büyüklükte şirketlerin CEO'ları demek ki iş dünyasından da böyle bir e, talep var e, genel uluslararası iş dünyasında. Peki temel olarak hükümetlerin elini bağlayan veya bunu yapmaktan e, geri koyan e, temel şeyler nedir sizce? Ya burada Temelde bir paylaşım problemi var. İşte kim ne kadar yapacak ve işte yapacağı işte ne kadar yapacak derken kim emisyonlarını ne zaman ne kadar azaltacak? Hı hı. Bunun için gerekli kaynaklara sahip mi? Çünkü a, haliyle bunun için yapılacak yatırımlar, yani bir yatırımdan bahsediyoruz. Bunların da maliyetleri var. Sizin dediğiniz evet. gibi işte ekonominin karbondan arındırılması, yenilenebilir enerjiye ciddi anlamda bir geçişin olması gerekiyor. Aa, bu da ciddi bir maliyet gereciyo. Hani evet. burada herkesin fikir. İşte bu maliyeti kim karşılayacak? Önce kim yapacak? Kim, kim arkadan gelecek? Teknoloji çok önemli. Teknoloji kim üretcek? Kim satacak? Kaça satacak? Gibi konular. Hı hı. Yani aslında bakarsanız hani ekonomik konusunda aa, dünya ticaret örgütü vesaire çerçevesinde konuşulan bütün konular bu iklim işkin müzakerelerine konu. Evet. Yani iş dönüyor dolaşıyor aslında paraya geliyor. Devletler cebinden bu meseleyle mücadele konusunda para çıkarmak, ellerin ceplerine atmak istemiyorlar. Aslında böyle o, de o, özetleyebiliriz değil mi? O da doğru, o da doğru. Bir de hani oradan bir parantez açalım. İşte biliyorsunuz 2020'de Kopenhag'da gelişmiş olan ülkeler 2020'de yıllık 100 milyar dolarlık bir iklim fonu yıllık olarak buraya aktaracaklarını taahhüt ettiler. Hı hı. Bu 100 milyar hala buraya erişilemedi. İşte bu hala aslında gündemli müzakerelerin hı hı. hani parçalarından biri. Şimdi şey konuşulmaya başladı. Sadece kamu kaynakları mı olacak yoksa özel, evet. yani özel sektörü buraya nasıl dahil hallederiz? Gelişmiş ülkeler olduğu kadar özel sektörün yaptığı yatırımlar da buraya dahil olsun da hala. Lakin bu fondan alıncak olan gelişmekte olan ülkeler bunun içinde kalmasını istiyor. Yani şeylerden biri bu mesela. Aa, Başlıklardan birisi evet. bu. Aa, ama bu bile şeyi gösteriyor. Yani farklı hem fonun nasıl sağlanacağı, ne zaman sağlanacağı, nasıl konusunda aa, farklı görüşler var. Ve bu açıdan da hani çok sıkı müzerkiler gidiyor. Hı hı. Evet yani bu <gülüyor> belki de COP21 e, iklim zirvesinin ana belirleyicilerinden bir tanesi. Bu finansman sorununun nasıl çözüleceği ile ilgili olacak herhalde. Çünkü bu Paris zirvesinden önce Ekim ayında sanıyorum Bond'a bir ara zirve yapıldı. Yani bu işte iklim anlaşmasının çerçevesini çizmek üzere. Orada genel meselenin hatları çizildi ama finansman konusu tamamen Paris'e bırakıldı Ve bu da epey aslında kritik bir konu olarak karşımızda çünkü artık evet yani yoksulların yoksul ülkelerin taleplerini biliyoruz ama bu sadece yoksulların değil zengin ülkelerin de meselesi sadece yoksulların bu meseleyle mücadelesi zenginlere oranla çok daha zor oluyor çok doğru aynı zamanda aslında mı bir işte bu emisyon azaltım yatırımları için gerekli finansman var bir de iklim değişikliğine uyumun finansmanı ve beraberinde hali hazırda gerçekleşen kayıp ve zararların tazminine ilişkin evet. takım finansman talepleri var bu işi daha da karmaşıklaştırıyor ve hani uyum ihtiyacı olanlar emisyon azaltım için asıl yardıma ihtiyacı olanlar ve azdı beşiliğinden en çok etkilenen ülkeler bu bahsettiğiniz e, dünyadaki görünce yoksul ülkeler ya da o ülkelerdeki görce yoksul ve kırılgan kesimler ve bunların da aslında bakarsanız pazarlık masasındaki e, gücü biraz daha az oluyor bir de böyle bir gerçek var yani böyle işte haksız bir dünyadan adaletsiz bir dünyadan bahsediyorsak bu adaletsizlik pazarlık masasına da yansıyor. O nedenle bir yandan da prensip olarak tabii bunu herkes dilendiriliyor ama adil ve hakkaniyetli bir anlaşma çıkması ana beklentilerden ana başarı kriterlerinden, başarı göstergelerinden biri. Evet. Bu anlamda da adaptasyonun kapsamında çok önemli olacak. Çok önemli. Evet. Yani bu iklim değişikliğinin e, mevcut ve olası hasarlarına karşı e, yoksul ülkeler altyapılarını geliştirmek için mali yardım e, talep ediyorlar. Bunun nasıl çözüleceği de bu önümüzdeki günlerde e, izleyeceğiz bunları da. E, şimdi bir ara verelim isterseniz. Aradan sonra belki biraz daha e, Türkiye'nin durumuna bakabiliriz. E, bu e, şeyden önce COP21 e, iklim zirvesinden önce e, bu e, Birleşmiş Millet ler çerçeve sözleşmesine, iklim değişikliği sözleşmesi taraflar konferansına taraf olan 196 ülke ulusal katkılarıyla ilgili niyetlerini açıkladılar. Son birkaç ayda bunlar işte pederpey açıklandı ve zannediyorum şu anda 160 civarında ülkede bu yani düşük karbonlu kalkınma, düşük karbonlu ekonomiye geçiş konusunda neler yapacaklarını ee, i̇şte ifade ettiler Anlattılar ee, Biraz onlara bakabiliriz Biraz Türkiye'nin pozisyonunu e, konuşabiliriz Şimdi bir ara verelim Tamam oldu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 The Doors'dan People Are Strange şarkısını dinledik. 94.9 Açık Radyo Ekonomi Ekoloji Programı'nda... ...KOP e, 21 zirvesiyle ilgili e, son e, durumları konuşmaya devam ediyoruz. WWF e, Türkiye Doğal Hayat Koruma Vakfı... Doğa Koruma Yönetmeni Mustafa Özgür Berke konuğumuz. İlk yarıda e, genel anlamda COP 21'i değerlendirdik. Şimdi biraz Türkiye açısından e, değerlendirelim. E, Türkiye 1 Ekim'de 5 sayfa halinde bu ulusal katkı e, niyetlerini açıkladı. E, siz e, nasıl değerlendirdiniz bu e, Türkiye'nin verdiği e, ulusal e, niyetleri? Biraz isterseniz onu konuşalım. Hayır, hay. hay. Aa, gibi Türkiye oldukça kısa basit, e, anlaşılır bir açıdan <gülüyor> e, ulusal katkı beyanında bulundu. Şimdi burada öne çıkan aa, aslında yani normal bir ulusal katkı beyanında işte adaptasyonun mücadelenin yani emisyon azaltımın ikisinde olması gerekiyor. Demin de adaptasyon döneminden bahsettik. Türkiye'nin e, ulusal katkısında sadece itirasyon yani emisyon azaltım planlarından hmm. bahsedildi. Buradaki rakamlar çarpıcı. Türkiye temelde şunu dedi aslında bakarsanız ben <gülüyor> emisyonlarımı 1990'dan 2010'a %85 oranında arttırdım. Hmm. 2010-2030 arası ise bu artışımı %185 düzeyine çıkaracağım. Bu uh, referans senaryo dediğimiz herhangi bir işte uh, iklim politikası uygulanmadığı takdirde. İklim politikası uygularsam ise buradaki artış hızımı uh, artışımı %125'e çıkaracağım dedi. Yani hı hı. Uh, biliyorsunuz Türkiye uh, özellikle OECD ülkeleri arasında emisyon artış hızının birinci 1990'dan bu yana. Hı hı. Bu yani bunun haksız bir kıyaslama olduğu söylemeliyim. Ben katı doluyorum bu kıyaslamaya biraz. Gelişmiş ülkelerle değil, gelişen ülkelerle Türkiye'yi kıyaslamak gerekiyor. Evet. İşte Çinle, Meksika ile, Güney Kore ile kıyasladığımız zaman, kafa kafaya bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Benzer e eğilimler gösteriyor bu gelişen ülkeler. Evet. Ancak Türkiye dedi ki ben öyle bir emisyon azaltım politikası izleyeceğim ki Aa, bu artış hızımı atacak yani Everest'te hızla çıkmaya devam edeceğim. Aa, durum buyurken diğer ülkeler bu Meksika, Çin, Güney Kore, Avrupa Birliği'nden vesaire hiç Bu Diğer Türkiye'nin sınıf arkadaşları olan gelişen ülkeler ise 2030'a kadar işte artış hızlarını düşüreceklerini ve Meksika ve Çin bu tepe noktayı, zirve noktayı, peak noktayı bulacağını 2030'a kadar ondan sonra indirmeye başlayacağını söyledi. Evet. burada çok temel bir zıtlık görüyoruz aslında bakarsanız ben Türkiye'nin uh, Paris'te bu farkı nasıl açıklayacağını merak ediyorum. Hı hı evet yani peki bu gelişmekte olan ülkeler e, yani işte Çin, Meksika onlar nasıl açıklıyorlar? Gerçi onlar artış hızında bir azalım Öngörüyorlar olağan senaryolarında ama yine de herhalde gelişmiş şey gelişmekte olan ülke olmanın getirdiği bir pozisyonu mu yine aynı şekilde kullanıyorlar burada. Doğrudur yani kimse bu ülkelerden bir anda işte Arap Birliği gibi 1990'a göre emisyonumuzu yüzde 40 50 oranında düşüreceğiz demesini beklemiyor zaten ancak bir gidişat görmek istiyorlar görmek evet. isteniyor. İşte Çin bunun sinyalini aslında geçen sene vardı. Amerika ile bir anlaşma imzaladı. Aa, Hı -hı. Bu Birleşik Devletler Gelen şekilleri Bank'in bunun zirvesinden önce. Ve işte o zaman söylemişti aslında bu ulusal katkısının ne olacağını. 2030'a kadar dedi. Ben emisyonlarımda zirve noktayı göreceğim. Ondan, bu ondan sonra aşağı inecek anlamına geliyor. ay <gülüyor> Dolayısıyla bunun hani anlamlı bir katkı olduğu en azından e, iklim biliminin gerçekliğine tam olarak uymasa da bu Ruslar'ın müzakerelerin biraz ruhuna uygun olduğu söylenebilir. En azından Ama, iyi niyet güzel. gösteriyor diyelim. Değil evet, mi? Yani evet. Bir değişimi başlatacağını söylüyor. Orada önemli bir hedefi daha var aslında Çin'in. Çin, Çin <gülüyor> e, ekonomisinin karbon yoğunluğunu, 2030'a kadar %60 ila 65 oranında düşüreceğini söylüyor. Evet. Yani ürettiği bir dolarlık değer başına kullandığı karbonun bugün o 100 değerse onu 40 ya da 35'e indireceğini söylüyor. Bu ciddi bir dönüşüm Hı -hı. ama bunu zaten Çin'in diğer politikalarından da okumak mümkün. İşte çömürün kullanımını kısıtlamaya yönelik politikalardan, hizmet sektörünün, Sanayi sektörüne kıyasla gelişmesini öngören politikalarından okumak mümkün. Evet. Türkiye ise hani dünyada ve Türkiye'de hiçbir şey değişmeyecekmiş gibi. Hı hı. Her şey bu şekilde devam edecekmiş gibi ve bunu yaparken de aslında bu bahsettiğimiz karbon emisyon yolunu da arttıracakmış gibi bir resim ortaya koydu. Evet. Dolayısıyla işte herkes gider mühendisliğine biz gideriz, tersine bir, bir durum söz konusu. Hı hı. Yine, hı hı. Bunu nasıl açıklay açıklayacak? Açıklayacak hani evet demiyorum. zor evet. Tabii Çin'le ilgili şunu da söylemek lazım. Belki göze görünmüyor herkes tabi Almanya'yı çok dikkatle izliyor ama güneş özellikle yenilenebilir enerjiler içinde güneşe en fazla yatırım yapmış bulunan şu anda dünyadaki ülkede Çin. Yani öte yandan yenilenebilir enerjilere de yatırım yapıyor ama tabi fosil yakıtlara bugüne kadar çok fazla yatırım yaptığı için tabi onları azaltması biraz zaman alıyor öte yandan. Aslında tabii Türkiye'nin de bir takım güneş enerjisiyle ilgili, rüzgarla ilgili hedefleri var ama mesela kömürle ilgili... Bundan sonra nasıl pozisyon alacağıyla ilgili bu INDC belgesinde herhangi bir şey görmüyoruz. Yine orada nükleere geçişten bahsediliyor. Bütün hidroelektrik potansiyelinin tamamının kullanılır hale geçilmesinden bahsediliyor. Ama kömüre hiç değinilmemiş bu. Enteresan değil mi? Aslına bakarsanız Türkiye'nin enerji yeni stratejik belgelerinde ne varsa bu AYNL'ye hmm. aynen yansımış durumda. Hmm. Dolayısıyla aslında bu rakamlar bizi çok şaşırtmıyor. Evet. evet, dediğiniz gibi kömürden bahsedilmiyor ama kömür ima ediliyor. Yani kısaca işte Türkiye kömür yatırımlarına devam edecektir diyor. Aslında bakarsanız ne kadar işte enerji konusunda sürekli Ankara'da İstanbul'da kongreler, konferanslar düzenleniyor. Burada Enerji Bakanlığından katılan Üst düzey temsilciler konu Paris'e ve iklim değişikliğine geldiği zaman Türkiye ile bağını şuradan kuruyorlar. İşte 2020'ye kadar, yani 2020'de yeni anlaşmayla bizim kömür yatırımlarımız Türkiye'ye girebilir. Bir takım kısıtlamalar getirilebilir. Hoş bu kısıtlamaların bir kısmı işte OECD ülkeleri, bu İMEX İcranat kredisi vermeyi falan bıraktı bu kısıtlamalar zaten geliyor ama Türkiye 2020'deki iklim anlaşmasının kömür yatırımlarını kısıtlayacağını düşünüyor. O yüzden işte önümüzdeki 5 sene içinde mümkün olduğu kadar yeni kömür kuruluğu gücünü devreye sokmak gibi bir plan var. Yani Türkiye'nin evet. iklim değişikliği kömür ilişkisi genel statüsünde tam olarak buradan kuruluyor. Dolayısıyla işte 2020'ye kadar ne kadar az kömür santri devreye girerse Türkiye'nin aslında ekonomisinin karbon yoğunluğundan Arındırılması, işte elektrik üretiminin kaynakları dağılımında yenilenebilir enerjinin payının o kadar artması mümkün olacak? Evet. Peki bu AENDC belgesine e, gerek çevre ve şehircilik Bakanlığı gerekse enerji Bakanlığının ne kadar etkisi oldu? Yani hangisi daha ağır bastı? Böyle Ankara'dan bakınca e, nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Ankara'dan bakabilirim ancak şeyi de ortaya koymamız lazım. Bu Ulusal Katkısı Türkiye'nin iklim Değişikli Koordinasyon Kurulu'nda tartışıldı. Evet. Bu iklim Değişikli Koordinasyon Kurulu ilgili kamu kurumları beraberinde TÜSİAD, TOP, MÜSİAD gibi a, sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla toplanan bir a, kurul. Burada herhangi bir çevre konusunda çalışan a, sivil toplum kuruluşu yok. Hı -hı. O yüzden a, hani uzaktan gördüklerimizi burada Hı. söyleyebiliriz. Evet. Bu Enerji Bakanlığı tabii ki e, e, belirleyici oluyor. Ancak şöyle bir durum var. E, bu da kulislerden aldığımız birisi. <gülüyor> Enerji Bakanlığı bu ulusal katkı beyanına e, şerh koydu. Ne konuda? İşte o, o kadar aynısını <gülüyor> biliyoruz. Ancak e, Enerji Bakanlığı'nın e, nedenlerini bilemiyoruz. Hı. Ancak e, şerh koyduğu bir katkı ile karşı karşıyayız. E, bu bunun uygulanması söz konusu olunca ya da devide edilmesi söz konusu olunca bunun etkileri ne olacak hmm. bunu o zaman göreceğiz. Ancak hani bizim açımızdan bu ulusal katkı beyanındaki senaryolarda rakamlar biraz aşırı. Hmm. Türkiye'nin hiçbir şekilde yani mevcut büyüme potansiyeli mevcut büyüme öngörüleri çerçevesinde bu kadar hızlı emisyonların arttırmayacağı ortada. Evet. Tabii o kadar büyümüyor çünkü ekonomik olarak. O kadar olarak. O kadar o kadar büyüse de bu kadar artmayacak çünkü burada <gülüyor> hani büyüme yani yüzde %5 bir hedef koyuyor olsa Türkiye her sene büyümesi için. Yani Hı -hı. bu hedefi koyuyor ama ulaşamıyor. %5 büyüme uh, hedefiyle yıllık bile işte 1175 ya yani 1 milyar uh, tonu bu kadar aşmıyor emisyonlar. Evet. Dolayısıyla bu öbür taraftan bakınca Türkiye her şekilde buradaki emisyon azaltım hedefini tutturacak demektir. Hı hı. Yani bu iyi ya da kötü değerlerden. <gülüyor> evet ee, tabii bir yani öte yandan burada e, yani hedeflerin içinde aslında azaltım lafı geçiyor ama tabii o azaltım değil. Demin sizin de izah ettiğiniz gibi o 2030'a kadar aslında e, kademeli olarak bir artıştan ve ondan sonra 2030'dan sonra eğer işte e, şartlar o zaman ne olur ne biter ona göre bakacak yani tekrardan. E, sera gazı emisyonlarının azaltım meselesine. Bir de tabii bun, bunun yanında e, eğer işte bu bahsettiğimiz 100 milyar dolarlık e, kurulabilirse, oluşturulabilirse... ...işte yeşil iklim fonu e, gibi mekanizmalardan yani uluslararası e, finansal e, destek mekanizmalarından da yardım almayı bekliyor. Yani ortaya konmuş net bir hedef yok ama parasal e, yardım konusunda da talepleri var. Çok doğru. O Türkiye'nin pozisyonunun iki ana ıı, unsurundan biri aslına bakarsanız. Çünkü 2020'ye kadar Türkiye yararlanmaya devam ediyor Yeşil Liklin Yeni Liklin de o pozisyonu korumak istiyor. Evet. Şimdi siz e, gidiyorsunuz 30 Kasım'da COP21'e. Siz katılıyorsunuz. Orada, e, oradasınız. 30 Kasım'da da bir yan etkinliğimiz olacak. Evet. Şey WWF olarak. WWE Türkiye ve Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi olarak işte bugün sizde azça tartıştığımız bu Türkiye'nin ulusal katkısı ne kadar gerçekçi konusunu daha ayrıntılı Bilkent üniversitesinden ve otdan Elinciler'den ve Volodya ile beraber uluslararası bir platformda tartışma imkanı. Bulacağız. Evet. Artık e, şimdi e, programımızın sonuna geldik. Süremiz doluyor. E, COP21'den e, izlenimlerinizi de artık gelecek programlarda dinleyicilerimize aktarmak isteriz. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız Aynen. için. Görüşmek Daha, teşekkür üzere. Teşekkür ederim. Sağ olun. iyi yayınlar. Diye. Çok mersi. Evet bu haftada ekonomi ekolojinin sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. <Gülüyor>